Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nehmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusuna ve min seyyata amalina. Men yehdillahu felamudille leh ve men yudlil felahadiyye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü ahduhu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine aminu attakullah hakkatukatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun. يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ve hayr el-hedi hedi, -hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrü'l-umur ha. ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalal ve kullu dalaletin fîn Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İmam Müslim'in Kitabu'l-İman'ına devam ediyoruz. Bugün inşallah ikinci hadisi ve diğer hadisleri alacağız. Dersimizin başında İfade ettiğimiz gibi i̇mam müslim'in sahihinin sayihinin, Buhari'nin sayihine temayüz ettiği yönlerden bir tanesi de ne demiştik? Buhari taklığı yapar, hadisleri ne yapar? Keser. Farklı kitaplara, farklı baplara ne yapabilir? Atabilir. Bu i̇mam müslimde azdır. i̇mam müslim çokça bunun yerine başka bir uslubu kullanır ki o bizim için çok faydalıdır. Hadisin farklı rivayetlerine ama seneden ne yapar? Aynı. Bapta peş peşe ne yapar? Sıralar, yeri gelir. Farklı lafızlarda ufak tefek ne yapar? Ha, bu senetlerle birlikte zikredilebilir. Bunun yanında ya da ne yapardı eğer benzeriyse birazdan gelecek. Bazı örnekleri verecek. Nahvehu ev mislehu yani nahvi ve benzeri der. Yani şimdi bundan sonra alacağımız hadisler o başta aldığımız uzun Buhari hadisinin ki işte e, Kütüb-i Sitte'de mevcuttur zaten bu hadis meşhur Cibril hadisi. Uzun Cibril hadisinin Hazreti Ömer'den gelen farklı neleri? Şekilleri ama seneden ama benzeri lafızla. Benzeri lafızla lafzı vermez. Nahvev müthlehu der. Burada göreceğiz. Ha, farklılıklar varsa onları ne yapar? ifade eder ama bundan sonra alacağımız babın sonuna kadar alacağımız hadisler bu meyanda gidiyor He, araya ne yapacak? o Cibril hadisinin Hazreti Ömer dışında gelen ney? Şahitlerini de verecek yani mesela ikinci ve üçüncü rivayetlerimiz Hazreti Ömer'den gelen şekilleri bir zaten Hazreti Ömer'den gelmişti 2 ve üç yine dört Kimden gelen şekilleri? Hazreti Ömer'den. Ha. Farklı, biraz daha farklı senetle. Daha sonra beşinci gelecek. O nedir? Şahit dediğimiz olay başka bir sahabeden. Aynı olayın aktarı mı? O da ne? Ebu Hureyre radıyallahu neyi? Hadis. Mesela onu şarih ne yapacak? Şerh edecek. Altı da gene Ebu Hureyre radıyallahu gelen neyi? Şekli yedi de keza. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen şekli. Demek ki Müslim Cibril hadisini iki ayrı sahabeden rivayet etmiş. Hazreti Ömer ve Ebu Hureyre. Heh. Hazreti Ömer'den gelen dört şekli var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen beşten itibaren evet kaça kadar? Yediye kadar üç şekli var. Demek ki iki sahabeden bize bunları ne yapmış rivayet etmiş. Sıralama neydi? En başta zikretti en sahihi. Daha sonra gelenler ona göre nisbi sayı zayıf değil en sahihi ha, en güçlüsü demek ki şimdi inşallah ne yapacağız Hazreti Ömer'den gelen diğer şekillere de bir bakacağız çoğu zaman ne zikretmeyecek metin zikretmeyecek çünkü aynı benzer kelimesini kullanacak bir alalım inşallah ikinci rivayetimizi alalım Muhammed bin Ubeyd evet El-Guberi rivayeti alalım Evet oku. Galalim olmuş limrahumullah. seni Muhammed ibni Ubeyd ve Ebu Kamilin Cehderi ve Ahmedu abu Kamilin Ebu Kamilinin Cehderi yu. de. He değil o çünkü. Cehderi Evet. Ve Ahmedu bunu Evet. Çok Kami... enteresan değil mi? Yani bakın he 3 tane şeyhi var Müslimi. Bu üç ona özel olarak hadde fena dememiş. Hadde seni bana. Yani üç şeyhden, bir tabaka üç şeyhinden almış. Muhammed bin Ubeyd el-Guberi, Ebu Kamil el-Cahderi ve Ahmet ibni Abde. Evet. Kalu sana Hammadu bin Zeydin, an Meterenil Verraki, an Abdüla ibni Bureydete, an Yahya ibni Ya'mer, kâle... ''Lemma tekelleme mağbedu bima tekelleme bihi fi şe'nil kadar ankerna zalike'' ''Kale, fe ana ve kumaydubuna abdurrahman'' Bir daha haccaçtı mı? ''Haccaçtu, ha. fe ana ve kumaydubuna abdurrahman Evet hadise bima'na hadisi kehmesin ve isnadihi ve fihi ba'du ziyadetin ve nuksanu ahrutun'' Evet. Şimdi e, birazdan alacağız bunu. Bakıyoruz zaten. Dikkat edersek senede baktığımızda he, nerede birleştiğini göreceğiz senedin. Şimdi bir önceki hadise bakıyoruz ve buna bakıyoruz. Evet, evet, evet hayır. Abdullah ibni Burayide de birleşiyor. Abdullah ibni Burayide de birleşiyor. Bir önceki rivayetle bu Abdullah ibni Burayide de birleşiyor. Abdullah ibni Burayiden burada vataril verrak. Orada kehmes rivayet ediyor. İlkinde ablayimli burayı deden kehmes rivayet ediyor. Burada mataril ve rivayet ediyor. Ha, demek ki e, ablayimli burayı de birleşiyor. Sonunda da şimdi zaten zikrediyor kehmesin evet hadisinin ve isnadının aynısıyla demek ki he, e, nerede birleşti hadis ablayimli burayı dede. Bunlar önemli noktalar. Bunları unutmayalım. Ablayimli burayı de. Birleşme noktası. Bir sonraki rivayeti alalım. Yok, sonra tercümesi sonra. Önce bir Arapçalarını alalım. Evet. Sistemimiz Arapçayı almak, sonra tercüme. Evet. Galalim Gerek yok, bir kere dedin. Hatte seni. Ve var başında, yok mu ve? Ve, vahdat seni Muhammed ibnu Hatim'in, Galatte seni Yahya ibnu Said'in el qattan, Galatte seni Osman ibnu Riyas'in, Galatte seni. Abdullah ibni Buraydete an yani Yahya ibni Yahmer ve Humayid Hümey, Hümey, ibni Humayid ibni Abdurrahman, sala, laqina Abdullah ibni Ömer, Umar, Umar, fzek fzekern al qadr ve ma yiqolun fehi, faktes faktes al hadise k nhefi hadisihim an Umar radiallahu anhu. Anil sallallahu aleyhi ve sellem ve fihi şey'un min ziyadetin ve nakasa minhu şey'en. Şimdi burada da başka bir senetle vermiş. Ama gene iltika nerede? Abdullah İbni burayıda. İlkinde Abdullah İbni Bureyde'den kehmes rivayet ediyor. İkincide de ıl varrak Burada da kim rivayet ediyor? Osman İbni Gıyaz. Evet. Burada da o ne yapıyor? Abdullah İbni Bureyde'den rivayet ediyor. Ancak Burada Abdullah burayı da bunu ne yapıyor? Yahya bin Yâmer'den rivayet ediyor değil mi? Diğer rivayetlere bakın doğrudan Yahya bin Yâmer'den rivayet ediyor. Gördük değil mi? İlkinde de Yahya bin Yâmer, ikincisinde de Yahya bin Yâmer. Ama bu üçüncüde hem Yahya bin Yâmer hem de Humeyd bin Abdurrahman. Yani tabi'nin tabakasından iki kişiyi diyor burada. Sadece Yahya değil Abdurrahman İbni Şehmeid ibn Abdurrahman var ki ikisi birlikte Abla ibn Ömer'le karşılaşıyorlar Haçta gördük değil mi? Tabiin tabakısını iki kişi zikle diyor burada. O da önemli. Heh. Evet bir sonraki dua alalım. Ve hadisini Hacıcubnu Şairi Şairi. Galatta sana Yunusu bunu Muhammed'in Galatta sana Muhtemiru An, eb, an ebihi, an Yahya ibni Âmer, an, an ibni Ömer, an Ömer, an el Nabi sallallahu alaihi sallam binahmi hadisi. Ee, burada Ömer hadisi ama e, birleştiği yer Yahya bin Yağmer. Abdullah Emre burayıda yok burada. Burada kim var? Muhtemir babası Muhtemir bin Süleyman. Yani babası Süleyman var burada. He. Demek ki Yahya İbni Yağmer burada iltika essenet ve bütününe bakarsak bu dört rivayetin bütününe bakarsak bütünü için konuşursak senedin birleştiği adam kim? Ya. Yahya Bin Yağmer. Öyle değil mi arkadaşlar? Senedin bütününe baktığımızda bu beş hadisin senedinin bütününe baktığımızda Yahya Bin Yağmer ama ilk dördüne baktığımızda kim? Abdullah burayı da. Anladık değil mi? İlkinde kehme Aplı Emri Burayı Deden rivayet etmiş. İkincide Matar-ı rivayet etmiş. Değil mi? Üçüncüde Osman İbni Riyaz rivayet etmiş. Burada da Muhtemir, babası Süleyman kimden? Doğrudan kimden? Yahya Bin Yamer'den rivayet etmiş. Evet. Kısaca bize verdiği senetler bunlar. Şimdi bir de tercümelerini okuyalım inşallah. Evet. Bana Muhammed bin Ubeyd el-Guberi ile Ebu Kamil el-Cahteri ve Ahmet bin Abde rivayet ettiler. Evet şimdi burada Muhammed bin Ubeyd el-Guberi ki e, Huber dediğimiz e, bir kabilenin büyüğü olan Huber dediğimiz kabilenin büyüğü olan ki adamın ismi Bekir ibni Vail o kabilenin büyüğünün ismi Bekir ibni Vail hee ona ney? O kabilenin büyüğü bu zata. Ney? Nispeten kendisine bu lakap verilmiş. Evet kendisine bu lakap verilmiş. İsmi Muhammed bin Ubeyd. El-Guberi dediği zaman kabileki o kabilenin büyüğünün ismi kim? Zikrettiğim gibi Bekir bin Vail. Sonra kim demiş? Ebu Kamil El-Cahderi künyesiyle vermiş. Ebu Kamil el Cahderi ismi el Fudayl bin Hüseyin ismi el Fudayl bin Hüseyin el Cahderi gene Cahder dediğimiz neye Kabile. kabileye mensup değil mi? Ama ismi el Fudayl bin Hüseyin o kimden rivayet etmiş? Ha, o da kimle o kimle birlikte rivayet etmiş ve ve Ahmed bin Abde rivayet ettiler kimmiş Ahmet bin Abdi altta dipnot tutmuş merhum Evet Ebu Abdullah Ahmet bin Abdul bin Musa bastırıldır Müslümin ravelerindendir ancak kitabı Cemmi Beyne rica kitabı Ce beyne rica, Beyn -e, rica sahiye sahibi bu Ahmet'in Hamad bin Zeydan onunla eyüp'tan onunla nafiden onunla İbni Ömer radıyallahu Allah'tan rivayet ettiği el ci irane. hadisi Hadisinin kitabını aldığı için Müslüme itiraz ediyor ve bu hadis sahih değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öm ömre yaptığı başka delille sabit olmuştur diyor. Halbuki meskul hadise göre oradan ömre yapmamıştır. Ömre dediği ümre. Evet. Ebu Abdillah Ahmet bin Abde bin Musa Basralı bir ravi, Müslümin ravilerinden. Ancak Kitabul ül Cembeyn-i i Sayhan sahibi, bu Ahmet'in yani Ahmet bin Abden'in Hammad bin Zeyd'den onun da Eyüp'ten onun da Nafi'den, onun da İbni Ömer radıyallahu anh Umar'dan rivayet ettiği el hadisini kitabını aldığı için Müslüme itiraz ediyor. Şimdi El-Cem Benircalis diye bir kitap var. Evet. Evet. Bu kitabın müellifi İmam Müslüme itiraz ediyor. Niye itiraz ediyor? Çünkü İmam Müslim Ahmet bin Abde'nin rivayeti, Ciğrani ile alakalı rivayetini sayını almış. Ahmet bin Abd kimden rivayet etmiş onu? Hammad bin Zeyd'den, o da Eyüp'ten, o da Nafi'den, o da İbni Ömer'den. He. Ve niye itiraz ediyor? Bu hadis sayı değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El ümre yaptığı başka delille sabit olmuştur diyor. Halbuki mezkur Hadis'e göre oradan ümre yapmamıştır diye bir ne yapmış? Dipnot tutmuş. Evet. Devam edelim metinden şimdi. Dediler ki bize Hamad bin Zeyd. Meşhur Hamad bin Zeyd. Evet. Matar bin Elverrak'tan o da Abdullah bin Bureydi'den o da Yahya bin Yamerdan naklen rivayet etti. Yahya şöyle demiş. Kimmiş Matar El varrak Ebu Reca Matar bin Tahman. aslen Horsan'ın olup Basra'ya yerleşmiştir. Musaf yazdığı için kendisine Elverrak denilmiştir. Hadis. Niye varrak denilmiş? Kitabı. Musaf yazıyor. Kur'an ondan geçiniyor. Musaf yazıyor. Senede bir tane belki de. Evet. He. Hadisin Hı. diğer ravileri hakkında kitabın baş tarafında kısaca malumat verilmişti. Yani mukaddime de. Mukaddime de verilmişti zaten. Hammad bin Zeyd meşhur zaten. Evet. Devam edelim. Mabet kader hakkında söylediklerini söyleyince biz bunları reddettik. He, burada Yahya ne diyor? Yahya bin Yamer. Mabedel Cühen'i kader hakkında dediğini deyince anlattık onu ilk derste. Mabedel Cühen'i He, biz bunları kabul etmedik diyor, reddettik. Evet. Sonra, Sonra ben ve Humeyd bin Abdurrahman el Himyeri birer hac yaptık. E, Raviler? Ben neki bin Abdurrahman el Himyeri. Evet. Himyeri yazmış, el Himyeri olacak. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Raviler hadisin kehmez hadisinin mana ve ile rivayet ettiler. Yani. Himyeri ben... olacak arkadaşlar, himyeri değil. Yanlış olmuş. Hem yeri. Taskir siyasında değil. Hem yeri. Hadiste de öyle harekelemiş zannedersem. Evet. Orada Türkçesinde bir problem olmuş. Evet. Hadiste de öyle harekelemiş. Hem yeri olarak harekelemiş Arapçasında. Orada yanlış olmuş. Evet. He. Hem yeri. Rabiler hadisi, Kehmet hadisi bir mana ve isnadiyle rivayet ettiler. Yalnız bu hadiste biraz fazlalık Birkaç harf noksanlığı vardır. He, şimdi işte İmam Müslüm'ün özelliği geldi. Ben de isterseniz tahsil edeyim onu. Evet. Ne diyor? Diyor ki Raviler hadisi Kehmes hadisinin mana ve ile rivayet ettiler. Ne demiştik? İlk hadiste Abdullah İbni Burayı deden hadisi kim rivayet ettiydi? Kehmes. Hatırladık değil mi? Uzun hadis. Abdullah İbni Bureyde'den Kehmes rivayet etmişti değil mi? İkincide kim rivayet etmişti? Matar el Varrak yani bu. Heh. Şimdi orada bir metin vardı uzun değil mi? Orada ne vardı? Bir metin vardı. Demek istiyor ki burada İmam Müslim yani burada Matar el Varrak bunu Abdullah İbni Burayı deden Materel var Bunu Abdullah ibni Buray deden, aynen kehmesi Abdullah ibni Buray deden yaptığına benzer lafızla. Ne yaptı? Rıvayet et bak. O lafızı bir daha vermiyor. Üç aşağı, beş yukarı. Bir daha vermiyor. Senedi veriyor ki farklı senetle bu hadisin kendisine ulaştığını bize ne yapıyor? İfade ediyor. Kehmes hadisinin mana ve isnadı ile rivayet et. Ne demek? Kehmes hadisinin mana ve isnadı ile rivayet etti. E mana 3 aşağı 5 yukarı. İsnadı ile ne demek? Ha, altı aynı değil. Kehmes'ten altı aynı değil. Yani Kehmes'ten İmam Müslim'e kadar aynı değil. Sonrası. Yani her zaman iltika senet dediğimiz senedin birleştiğinden sahabeye doğru. Yani Peygamber Efendimiz'e doğrusu aynıdır. Anladık değil mi? Aşağıya doğrusu aynı değil. Yani İmam Müslim ve Kehmes arası farklı. Ama Kehmes'ten Peygamber Efendimiz Hz. Ömer rivayet ediyor. Ona kadar aynı. Şimdi anladınız mı ne demek istiyor? Yani senet Kehmes'ten Ömer'e kadar aynı. Öncesi değişik. Ama metinde üç aşağı 5 yukarı benzer. Bak vermedi bir daha. Tasarruf. Kendi almış o metni. Burada bize vermiyor yazmamış ama almış o metin hafızada tamam mı? Ondan karşılaştırmış üç aşağı beş yukarı ne? Aynı olduğu için ne yapmamış bir daha bize bunu vermemiş. Tasarruf ve benzeri diyoruz ya ve benzeri ha işte. Evet. Yalnız diyor bu hadiste biraz fazlalık ve birkaç harf noksanlığı var. Yani anlatım biraz fazlalık oluyor. Biraz noksanlık oluyor ama üç aşağı beş yukarı Aynı konu, aynı kadıyı, aynı mesele. Herhalde burada bir problem yok. Evet. Devam edelim. Hac etmek, evet. Hac etmek manasına gelen hicce kelimesi hakkında İmam Nevevi şunları söylüyor. Yani hicce. El hicce. Evet. Bu kelime ha harfinin, ha'nın fethi ve kes, kesiyle hacca ve hicce okunabilir. Şimdi hac hicce olmaz. Hac. Hac olayının kendisi. Ama sonuna bir T koyarsan merrelik bir kere. Haccetun da olabilir, hiccetun da olabilir. Ama el-hac, el-hic olmaz. Haccetun da olur, hiccetun da olur. İkisi de olur, evet. Araplardan içtilen şekli hiccedir. Yani. Fakat kaidenin icabı darbe kelimesiyle emsalinden olduğu gibi hacca okumaktır. He, yani kaide kuralı he, darbetun. He, yani haccetun. Onda olduğu gibi. Ama diyor Araplardan mesmu işitile Şit ile Evet. Bunun lügat uleması da böyle söylemişler. Yani her ikisi de ne? Varit ama burada he, hecca şekliyle ne yapıyor? Harekelendirilmiş. Yani bunu doğrudan... İmam Müslüm'ün hareketlendirdiğini söyleyemeyiz. Heh. Ama ikisi de aynı mana. Yani haccetun, heccetun zaten e, yukarıda da birer haç yaptık diyor. Bak birer kelimesini kullanmış. Merre. Kere demek o. Birer haç yaptık. Hac yaptık demiyor. Birer haç yaptık diyor. Özellikle vurgulamış. Tuffahun tufahatun. Heh. Elma bir elma. Onda olduğu gibi. Elma bir elma onda olduğu gibi evet bazen biri ifade... yani birden fazla hac yapmadık sakın bu anlam ha hac yapmıştı ha belki fazla yapmıştır diye bir anlam çıkarabilir birileri yok bir kere hac yaptık onunla yani Türkçede bunu ifade edemiyorsun sen bir kelimesini koyuyorsun Arapçada koymuyorsun dile bakar mısın dil t koydun bir dedi oluştu işte. yani bu vezin yani kural dili Türkçede bu kadar yok yani birileri şu anlam çıkarmasın demek istiyor yani daha fazla da yapmış olabilir hayır bir aç yaptık diyor şimdi diğer rivayetin tercümesini alalım bana Muhammed bin Hatim rivayet etti değil mi rivayet etti. Ha, şimdi bana bak burada da bana demiş yukarıda da bana demiş ne kadar enteresan yani başka kimse yok o ortamda şimdi burada heh, Muhammed bin Hatim ona rivayet etmiş sadece Muhammed bin Hatim varmış burada öyle mi kendi varmış kendi sadece kendi var iman Müslim'in başkası yok sadece kendi var yukarıda he bana Muhammed bin Ubeyid el-Guberi ile Ebu Kamil el-Cahderi ve Ahmet bin Abdel rivayet ettiler he, burada hocası var Muhammed bin Hatim sadece ve ondan sadece dinleyen kim ama yukarıda 3 tane hocası var ve 3 hocanın yanında tek talebe kim var özellikle belirtiyor onu. Bize dememiş bak. Yukarıda 3 oda hoca. Tek kendi var. Burada bir hocası ama o yukarıdaki üç hocadan farklı. Tek kendi var. Kimmiş Muhammed bin Hatim? E bu Abdullah Muhammed bin Hatim. Bağdatlıdır. Müslimin ravilerindendir. Evet. Ya yani Bağdatlı Müslimin ravilerinde. Evet. Devam edelim. Ya. Yani Müslimin ravilerinden derken tabi. Yani Müslüm'ün ravilerinden değil. Müslüm'den rivayet etmiyor. Burada bir gariplik var. Müslüm'ün sahihinin ravilerinden. Şimdi Müslim deyince sayı anlaşılır. Ha, şimdi bakın Müslüm'ün ravilerinden deyince şu anlaşılmasın. Ha, bazen ha, hoca talebeden rivayet eder. Onda problem yok. Genelde kim kimden rivayet eder arkadaşlar? Talebe hocadan. Ama bazen ha, hoca talebeden de rivayet eder. Onda problem yok. Ancak burada kastettiği Müslüm'ün ravilerinden derken yukarıda da demişti. Ha, yani bu müslimden rivayet ediyor. Değil. Ya yani Müslüm'ün sayihinin ravilerinden. Yani İmam Müslim sahihinde ondan da rivayet ediyor. Yani sahihinde rivayet ettiği ravilerden bir tanesi de o. Yoksa şunu anlamayın. Ha, bu adam İmam Müslüm'den rivayet ediyor. Tamam. Bu varit pek çok talebe ve hoca arasındaki ilişkide. Ama burada onu kastetmiyor. Yani biz bunu şöyle anlayacağız. Müslim'in sahihinin ravilerindendir. Yani sahih Müslim'in ravilerindendir. Anladık? Bak sorarım bir daha hafta. Çok çok gelecek bu. He. Ta ki biri ispatlayacak diyecek ki hocam bu adam İmam Müslim'den hadis rivayet etmiştir. Getireceksin. Senediyle koyacaksın. O zaman bu ibareyi ona da hamledebileceğiz. Ama şu anda hamletmiyoruz. Anladık değil mi? Heh, devam edelim. Dedi ki bize Yahya bin Said el kattan rivayet etti. Dedi ki bize Osman bin Riyas rivayet etti. Dedi ki bize Abdullah bin Burayı'da... Duralım Osman bin Riyas kimmiş? Osman bin Riyas el-Rasibi veya el-Bahili bastırılmış. Yani şimdi bu da Müslüm'ün nelerinden? Rabilerinden Hı. ama Ha, bunun Müslim'den rivayet etmesi mümkün değil. Çünkü niye? Aralarında yaş farkı var. Ha, bu öldüğünde İmam Müslim belki yeni doğmuştu ya da doğmamıştı. Anladık değil mi? Müslim'in sayını ravilerinden. Evet. E Hazreti Ömer de Müslim'in sayını ravilerinden. Şimdi Ömer geçti diyelim. Müslim'in ravilerinden desen ne anlayacaksınız? Yani Ömer Hazreti Ömer Müslim'den rivayet mi etmiş? Hayır. Yani sahiğinde rivayet ettiği sahabilerden bir tanesi de kimdir demek o Ömer ters anlamayın Heh. evet adam alim o biliyor yani o yani ne bilsin birileri gelecek ha bu milletin işinden bundan bu anlam çıkaracak işte çıkarabilir ama birileri çıkarabilir evet Heh. o da Bağdatlı değil mi Basralı yani hepsi zaten Basra Bağdat bunlar yan yana yani Basra ile Bağdat arası kaç kilometre 150 kilometre bir şey evet devam edelim Şöyle demişler. Abdullah bin Ömer'le karşılaştık. Ona <gülüyor> Bak Abdullah İbni buraya dedi. gene birleşti. Evet. Ne demişler? Abdullah bin Ömer'le karşılaştık. Ona kadere ve kader hakkında söylenenleri anlattık. Bunun üzerine Abdullah bu hadisi ravilerin anlattıkları şekilde Ömer radıyallahu anh'dan, o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hikayet hikaye etti. Hadiste bir parça fazlalık vardır. Ama Abdullah onun bir kısmını da eksik bıraktı. <gülüyor> Şimdi bakın. Burada Dikkat edersek arkadaşlar, Humeyd bin Abdurrahman ismi geçiyor. Yukarıda da geçti. Ama yukarıda doğrudan Yahya bin Yamer rivayet etmiş. Kime? Ablam bin Burayde'ye. Yahya bin Yamer rivayet ediyor Ablay bin Burayde'ye diyor ki ben ve kim? Humeyd bin Abdurrahman hac yaptık. Burada ise biraz farklı. Ya ne? Ablay İbni Burayde'ye. Tamam mı? He. Bunu rivayet eden sadece Yahya bin Yağmer değil aynı zamandaki Humeyd bin Abdurrahman. Yani Humeyd bin Abdurrahman burada aynı zamanda Yahya bin Yamer gibi bizzat olayı kime anlatıyor? Yahya bin Yamere. Gördünüz mü farkı? Bakın yukarıda ne diyor? Heh, diyor ki Yahya bin Yamer şöyle dedi. Yani bunu Abdullah Burayı diye kim anlatmış? Şey, Maturr el-Rahman Abdullah bin kim anlatmış? Yahya bin Yamer. Yahya diyor ki ben ve kim? Humeyt hac yapıyorduk. Burada söyle değil. Burada Abdullah bin Burayde Yahya bin Yamer ile Humeyk bin Abdurrahman rivayet etti ve şöyle dediler. Anladınız mı? Ne anladık? Ne anladık Ali? Şimdi yukarıdaki hadiste bu Yahya bin Yammer bir rivayet ediyor. Aklılar beni buraya diye. Benle Humeyt bin Abdurrahman diyor. He, iyi oradaki rivayetten Yahya bin Yammer'in bunu Humeyt'ten doğrudan işittiği ne yapmıyor? Anlaşılmıyor şimdi. An işitir, işitmez o anlamda değil. Ama ondan aldığı anlaşılmıyor. Alttaki rivayette alttaki rivayette Humeyt bin Abdurrahman ile Yahya bin Yammer ikisi birlikte şey yapacak mısın? Haplı evini buraya diye olayı naklediyorlar. Anladınız mı? Arada fark var. Emre anladın mı? Anlamadın. Anladım. Ha, anla, anlayana sivrisineksaz. Anlamayana davuzdurmaz. Bayram anladın mı? Anladım hocam. Ne anladın? Şimdi hocam bu alttaki rivayette Önce üstü hallet. İşte altı anladın. Üstü anlayamadım. Çok basit. Çok basit. Bakın. Şimdi... Şöyle söyleyeyim ben size. Olayı tamam mı? Ha. Bir anlatan var. Bir de olayı yaşayan var. İlk rivayette olayı doğrudan anlatan kimden? He. Ha Aklı ibn Burayde'ye direkt olayı anlatan kim? Yahya bin Yamer. Aklı ibn Burayde'ye olayı anlatıyor Yahya bin Yamer. Ne diyor Yahya bin Yamer Aklı ibn Burayde'ye? Diyor ki ben ve Humeyd bin Abdurrahman hac etmiştik İbn Ömerle birlikte. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Ablay ibn de, bu olayı kimin kanalıyla almış? He, Yahya Ya'mer kanalıyla almış. Humeyd'in lafı ise Yahya bin Ya'mer'in olan aklı ile geçmiş. Ama altta ise Ablay ibn de, bu olayı sadece Yahya bin Ya'mer'den değil aynı zamanda Hümeyt bin Abdurrahman'dan da almış. İki evet. O ikisi birden demiş ki Abla burayı Buray'da biz hac ettik. Kimle? Yani bundan daha açık anla, anlatılmaz herhalde. Anladık mı? Nazır anladık mı? Hocam. Ne anladın? Şimdi bir olayı yaşayan iki kişi aktarıyor. Ha. İkincisinde. Evet. Evvelinde de bu olayı yaşayanlardan birisi neyi Aktarı... anlattığını... Ama o şu kişiyle beraber yapmış diyor. He, ilk rivayette rivayet eden bir ondan kişi. ondan duyduğu anlamına gelmiyor. Evet. O iki kişiden birinden duymuş da olabilir ama duyduğu anlamına gelmiyor, an demiş. Ama ikincide he, ikisi rivayet ediyor Aplayım'nı burayı diye. Ya arada fark var. Bu bile bir incelik. Peki ilk rivayette ne var? Açın bakalım ilk rivayeti. Yani bu bile bir incelik işte. Boşuna vermiyor bunları. Ne iki rivayette? O da Yahya bin Hı. Bakın iki rivayette direkt aynen ikinci rivayet gibi, ikinci rivayet gibi. Yahya bin Yamer'den rivayet ediyor, Yahya bin Yamer anlatıyor. Ben ve diyor Humeit gene ne yapmıştık? İbn Ömer lahadetmişti. Anladık mı? Bir ve iki aynı. Bunlar hep incelikler, bunları boşuna vermiyor. Anlam yanlar şöyle bir daha baksınlar evde anlamaya gayret edip gelsinler. Devam edelim. Ben yoruldum çünkü. Hadi. Ha. Evet. Ha dur. Ee, yani zaten ravileri verdi. Ne diyor burada? Bunun üzerine Abdullah bu hadisi dirabilerin anlattıkları şekilde. Abdullah dedi ki. Hı? evet Abdullah İbni Ömer Ömer radıyallahu anh'tan yani babasından peygamber Efendimiz'e naklen hikaye etti. hadiste bir parça fazlalık vardır ama Abdullah onun bir kısmını da eksik bıraktı diyor yani bir kısmı da böyle anlatıldı He, şunu da anlayabiliriz yani Abdullah e, İbni Ömer yani ne yaptı bu olayı bir iki sefa, bir iki defa üç defa dört defa da anlatmış olabilir ya da bunu Abdullah İbni Ömer'den rivayet eden kim? He, Yahya bin Yağmer Ya da kim? Buradaki olduğu gibi. Humeyd bin da tasarruf yapmış olabilirler. Burada doğrudan bunu Abla bin Ömer'e bağlamış. Yani mümkün. Mümkün. Allahu u Alem. Evet. Diğer rivayeti okuyalım. Bana Haccas bin Eşşair rivayet etti. Dedi ki bize Yunus bin Muhammed rivayet etti. Kimmiş Yunus bin Muhammed? Künyesi Ebu Muhammed olup Bağdatlı'dır. 208 tarihinde vefat etmiş Devam. Bize el Muhtemir. He, Muhtemir. Muhtemir. Evet, devam et. Yok, devam et. Babasından, o da Yahya bin Yamerdan, o da İbn Ömer'den, o da Ömer'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen. Bu ravilerin hadisi gibi bir hadis ifade. Bu ravilerin hadisi gibi bak, benzer. Şimdi burada ama bakın farklı. Abdullah İbni Burayde yok. <gülüyor> Yahya bin Yağmer bunu he kimden almış? Muhtemir'in babasından almış Muhtemir'in babası Muhtemir'in babasından almış Muhtemir'den değil Babasından Muhtemir ismi babası Süleyman Süleyman'dan oku şimdi Ebu Muhammed Altı mı? Heh. Ebu Muhammed Muhtemir bin Süleyman He, Demek ki o zaman ne diyoruz Yunus bin Muhammed bunu Muhtemir'den Muhtemir bunu Süleyman'dan Süleyman bunu Yahya İbni Yâmer'den o İbni Ömer'den, o Ömer'den. Heh, devam et. Kütübesi de imamlarının kendisinden kitaplarına hadis tahriş ettikleri Sika ve Hafızul Hadis olan bir zattır. Beni tem kabalesindendir. Melik ve Ümey Masûr bin Erduğtemir Eyyûb-u Sahtiyâni Sekki Er-Râbi Rekkin Rekkin bin Hı. Er-Rebi, er evet. Neis bin Ebi Süleym, Amr bin Dinar gibi efadıldan rivayette bulunmuştur. Efadıldan. Efadıldan. Ne demek? Faziletli, Faziletli kimselerden. Evet. He. Hicri 186 senesi Safer ayında irtihal edilmiştir. Hakkın rahmetine kavuşmuştur. İrtihar. Rihle, yolculuk. Ama darül bekaya. He. Evet. Bak ne yapmış şimdi arkadaşlar? Aldığı kaynakları burada zikretmiştir. Şimdi daha önceki hadise bakalım. Bakın bunlar incelik yani bu ustupla da müellifin neyini öğreniyoruz, ha, yöntemini öğreniyoruz. Ha, ne yapmış bakın? Aldığı kaynağı burada ne yapmış? Zikretmiş bize vermiş. Gördünüz mü? Aldığı kaynağı vermiş. Ha, diğer diğer 105. sayfayı açın, orada da vermiş mesela bazı yerlerde. Mesela 19 numaralı dipnotta vermiş. 105'te 19 numaralı dipnotta vermiş. Gördük değil mi? Burada da vermiş aldığı kaynağı. Ama daha önce vermemiş. Genelde nerede veriyor? Ben size söyleyeyim. Uzun bilgiler verdiğinde veriyor. Ravi hakkında uzun bilgiler verdiğinde veriyor. Ama sıf ismidir, Bağdatlıdır dedim mi? Şurada şu senede öldü dedim pek vermiyor. Burada uzun bilgi vermiş hakkında. O zaman da ne yaptı? Bakın kaynakları vermiş. Bu tabi bu cilt bu sayfa numaraları kendi baskısına göre. Yani kırkların baskıları bunlar. Taş baskı dediğimiz. Elle harflerin dizildiği. Demir harflerin elle dizildiği baskılar bunlar. Evet. Hı. Demek ki böylelikle benzer bir rivayeti verdiğini gösteriyor. Şimdi geldi neye? şahidine. Ne demek şahit? Başka bir sahabinin rivayetine. Aynı olayı başka bir sahabiden naklen. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan naklen. Bakın şimdi demek ki ilk geçtiği yerde veriyor sonra benzeri diyor geçiyor. Peki bu da benzeri niye vermiş? Metni. Çünkü benzeri ama kimden bu? Ebu Hureyre'den. Burada verecek. Ondan sonra aynen Ömer hadisinde olduğu gibi Benzeri benzeri deyip geçecek. Usulü tanıyoruz. Bakın ilk 3-5 bab çok önemli. İlk 3-5 babı aldık mı Usulünü kapacağız. Anladık mı? İlk 3-5 bab. Şimdi yavaş yavaş bak kafamızda ne yaptı? Ben ne demiştim? İşte en sayını zikrediyor. İşte senetleri vermiyor. şey e, Metinleri vermiyor. Bak bunu burada canlı olarak yaşıyoruz. Onu şimdi öyle alsan 2 sene sonra unutursun. Bir sene sonra unutursun. Ama örneğiyle burada okuduktan sonra buna yana kadar unutmaz. Örnek her zaman ne yapar? Hafızada tutar değil mi? Canlı tutar. Evet şimdi alalım bakalım. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen şeklini Evet okuyalım. Beşinci rivayetimiz o. En başta geçen Ne numarasıydı? Ne numarasıydı? Babın içindeki. En başta geçen numara babın kaçıncı hadisi olduğuydu. Parantez içinde geçen sahih müslimin kaçıncı hadisi olduydu. Sahih müslimin. Unutmayın. En başta geçen o babın içindeki kaçıncı hadis? Parantez içinde geçen sahih müslimin içindeki kaçıncı hadis? Evet. Alalım bakalım. Ne diyor? Gaya İmam-ı Müslim mi hocam? De. Ama orada bir V var. Bu V'yi niye atıyorsun sen? Ha, olması lazım. V var. Hı. Var. Yok mu V? O zaman koy başına V. Çoğu var çünkü. Vakı Hadde seni Ebu berip evi şey be Hadde seni mi orada seni bizde hadde sana farklı müsalar var tamam tamam ve hadde fene onu ne yap genelde odur Çünkü farkı var burada Evet bu Galba Hadde sana Ebu beripni bunu evi şey be ve zu harbi Cemi an An ibne üleyete gal e Zühair'un gal haddesena İsmail'ün ibrahime, an ebi Hayyan, an ebi Zur atebine, amrı bine Ciri'in, an ebi Vurayrete, an ebi Vurayrete. Gal e Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, yemem barizen linası ve etahuracun. Fa gal ya Rasulullah, mel imanı gal e. En tu'mina billahi ve melaiketihi ve kitabihi ve lika'ihi ve rusulihi ve tu'mina bil ba'zil aakhirin. Gal'e ya Rasulullah. Mer islamu gal'e al islamu en ta'budallah la tuşrike bihi şeyen. En ta'budallah? Vela. Evet. Evet. Ve var mıdır? Evet. Vela tuşrike bihi şeyen. Bihi ve la tuşke bhi şeyen, ve tuqim al salat ve tuadli al zekate, tuadli, ve tuadli al zekate ve tesuuma ramadane. Bakın var. işte Arapcınusa var, önünde okuduğunusa Arapcınusa, bir yine mi Bakın görüyor musun hataları? Demek ki Arapçada olsa Arapçada bilsen, binusa ile iktilaf etmeyeceksin. Bende de farklı binusa var. Sizde de farklı binusa var. Üç nusadan gidiyoruz. Mukabele yapıyoruz yani karşılaştırıyoruz. Evet. Devam. Gale ya Rasulallah, mer ihsanu. Gale en teabudallah ki enneke terahu, fe inneke in la terahu, fe innu. Fe inneke in la terahu. Fe in fe in la terahu, fe <güler> Tamam. Gale ya Rasulallah, sa'atu Gale Mal mesul anha bi alem min saib, vaakin se uhatnisuka an işaretiha. Iza vallatil ametu rabbha fzake min işaretiha. Fıza kâ kâneti alratul kufatu rüus alnasil fzake min işaretiha. ve fil bunyanı fza k min la yâlem yâlem hâna ve sallam inna ve yunzib ve ma fi yâlem nefsun maza tekse nefsun Innallaha alimun khabir Bala thumma adbara rajul sallallahu alayhi wa sallam raddu alayya raddu uruddu alayya alayya ar-rajul fa'akhadhu li li sallallahu alayhi wa haza jibril ja'a Şimdi e, bu dikkat ederseniz e, Hz. Ömer'den rivayet edilen hadisten biraz daha metnen farklı başları benziyor ama burada e, Hz. Ömer'in şaşkınlığı yok mesela şaşırmışlığı yok hem soruyor hem tasdik ediyor değil mi? Bunlar yok yine adamın nasıl bir saçla başla geldiğine dair hangi şekilde geldiğine dair ne yok ifade yok. Heh. Ama işte İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir bunda problem yok. Aynı cevaplar. Ancak burada diğer hadiste olmayan son bölüm var. Beş şey var ki onu Allah'tan başkası bilmez bölümü. Heh. O Hz Ömer'in rivayetinde ne değil? Mevcut değil. Heh. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? Heh. Metinde fazlalıklar var. Bu fazlalıklar da öyle ne değil? Küçük fazlalıklar değil ama noksanlıklar da var. Diğer hadise göre. O da ne değil? Az değil. Heh. Bunu da Hazreti Ebu Hureyre bize böyle anlatmış. Şimdi alalım bakalım tercümesinde ne diyor? Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ile İbn Ebi Şeybe bu. Meşhur. Evet. Zübeyir bin Harp. Züheyr. Züheyr bin Har beraberce. Yani demek ki İmam Müslim'e bu iki hocası İbn heybe ile Zuheyr bin Harp rivayet etmişler. Kimden? İbnü Üleyye'den rivayet ettiler. Evet. İbnü Üleyye. Evet. Zuheyr dedi ki bize İsmail bin İbrahim Ebu Hayyan'dan o da Ebu Zur Atebin'e Amr bin Cerir'den o da Ebu Hureyre'den nakle rivayet etti. Ebu Hureyre şöyle demiş. Evet. Şimdi bize İsmail bin İbrahim diyor Ebu Hayyan'dan kimmiş? İsmail bin İbrahim İsmail bin İbrahim bin Sem. Bastrulur. Bağdat'ta vefat etmiştir. Evet, 110'da doğmuş, 194'te vefat etmiş. Evet. Ebu Hayyan kimmiş? Künyesi Ebu Hayyan. Ebu Hayyan Yahya bin Sayyid bin Hayyan et Taymi. Şüfelidir. Sahihayn ravilerinden. Ne demek Sahihayn ravilerinden? Buhari ve Müslim. Evet. Ebu Zuray kimmiş? Ebu Zura adı haremdir. Babası Celil bin harem. Harem. harem. harem değil, harem. Ha babası Ceril bin Abdullah hakkında İmamul ül i̇bn Sad tabakatından Cerir bin Abdullah el Beceri künyesi Ebu Amr'dır. Resulullah Hı. sallallahu aleyhi ve sellemin dar-ı ahirete irtihar ettiği sene İslam ile müşerref olmuştur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zülhalasa'yı zapt etmek üzere vazif, vazifelendirmişti. Şimdi bakın İbrahim şimdi İsmail bin İbrahim Ebu Hayyan'dan o da Ebu Zürateb'ni Amr bin Cerir'den o da Ebu Hureyre'den şimdi burada diyor ki Ebu Zura'nın ismi Herem'dir babası Cerir bin Abdullah e Cerir bin Abdullah sahabi Cerir bin Abdullah Elbeceli. babası sahabi daha sonra babasını tanıtıyor Heh. halbuki babasından işitmemiş o evet Doğrudan Ebu Hureyre'den. Çünkü sabi oğlu olarak diğer sahabiyi görmesi ne? Doğal. Ama burada Celir'in ismi geçti ya. Celir'in ismi. O da sabi ya. Müellif Allah rahmet eylesin. Sahabinin neyine? Şanına hürmeten ne yaptı? İsmini verdi. Şunu karıştırmayın onu. Kimmiş Celir bin Abdullah? Günyesi. Evet. Bir daha oku. Celil bin Abdullah el Beceli künyesi Ebu Amr'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dar ahirete irtihal ettiği sene İslam ile müşerref olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zülhalasa'yı zapt etmek üzere vazifelendirmişti. O da orayı zapt ve mebanisi mebanisini medhey hedmeyledikten, yıktıktan, <gülüyor> binalarını, mebanisini yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Dari ahirete irtihal ettiği sene yani bir yıl kadar İslam ile müşerif olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu dül halasayı zapt etmek yani zapturapt altına almak için vazifelendirdi. O da orayı zapt ve mebanisini hedmeyledikten yıktıktan sonra evet mebanisini binalarını. Kufe'ye evet. Kufe'ye gelip yerleşmiş orada Dari yüceyleyi kurmuştur. Kendisi kurduğum halde yaşamış da Hak bin Kays'ın küf ve vayası olduğu devirde irtihar erimiştir. Evet. Cilt 6 sayfa 22. Hangi kitap bu? i̇bn Saad'ın tabakatı. Yukarıda ismini verdi. Gördünüz? Heh. Evet. Şimdi Ebu Züra'ya geldi. Yani <gülüyor> Herem dedi. Değil mi? İsmi Herem dedi. Orada kaldı. Çünkü babası geldi. Onu öncelikledi. Şimdi kendisini tanıtıyor. Kimmiş o? Ebu Zura'nın künyesi Ebu Amr'dır. Babasından rivayeti vardır. İbrahim, yani babasından da rivayet etmiştir. Evet. Yeri bin Abdullah'tan evet. İbrahim adında bir kardeşi olduğunu Tabakat'ının 6. cildin 290 97'sinde sayfasında bildirmektedir. İkisi hakkında tabakat kitaplarındaki bilgi karışmış gibi görünmektedir. Evet. Devam edelim. İmam Hazrecî Hulasatu tembihil kelam Hulasatu kemal Sayfa 53'te Celil bin Abdullah bin Cabir bin Esseli, seli bin Malik bin Nasil Beceli El Kısri Ebu Amur Hicretin 10. senesinde Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için elbisesini yere yazdı. Onu Zülhalasayı zapt ve tahribe yönlerde. O da orayı zapt ve tahrip etti. Sonra Yemen'e zekâ... tahrip yani yıktı. Evet tahrip etmek evet. Sonra Yemen'e zekat ameliğine yolladı memurluğuna evet onlar 100 hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bunların evet. 80'inde İmam Buhari ile Müslim ittifak etmişler. Yani 100 hadis rivayet edilmiş. Cerebin Abdullah'tan 80'i Buhari Müslim'de mevcut. Evet. Birisinde Buhari, altısında İmam Müslim infirat etmişler. Ayrıyetten birini Buhari, altısında İmam Müslim. Yani 87 hadis. Sayende ama öyle ama böyle geçiyor. 80'i ittifaken. Evet. Biri Buhari'de, altısı Müslim. Evet kendisinden oğlu İbrahim ve Enes Zeyd ve İmam Şakbi rivayette bulunmuşlardır. Dedikten sonra, evet. Kadisiye fetihinde bereket ve uğra ile uğru ile halk tarafından çok sevildiğini kendisine bu ümmetin Yusufu denildiğini nakletmektedir. Evet. Oğlu Ebu Zura'nın adı hususunda tabakat müelliflerinin bazısı ihtilaf etmişlerse de İmam Ebu Velid el Bacı Bacinin Baci Kitabul Cerhi ve ta'dil fi esmâil i ricalil meskure fi sahih-i buhari -i Adlı nur Osmaniye kitaplığındaki nüssasının. Bakın baskılı bakın matbu nüssa değil. El yazması nüssa. Onun yaşadığı dönemde nerede matbu nüssalar? Kaç tane var? E şimdi bir de google Hoca var. Şamil'e var. Oh. Ha, bak yani e, onu biliyoruz. Hayatında da zikrettik size ne yaptı? Çoğunu Süleymaniye, Nuruosmaniye gidip el yazma surusalardan baktı yani büyük bir cüht var büyük bir gayret var yani Küçüm sen mi? şimdi bilgisayarın karşısına geçmedi he? o zaman 20 senede yaptığını belki bu sene şimdi yapmaya katsan 3-5 yılda yaparsın hiç kitaplığa gitmene gerek yok Şamile diye bir program var 130 GB içinde yok yok ama işte mesele o değil El yazması bak burada gösteriyor. nur Osmaniye deymiş evet kitap Heh. Buradan onu da alıyoruz. Şu kitap matbu olmasaydı matbu nerede el yazması varmış demek giderdik? nur Osmaniyede varmış derdik Heh. Devam. Nur, Cilt bir varak 168'de evet. E bu Zur Atel Beceli Yul Kufiden İmam buhari Kitabul İmam ve Kitabul Fiten ve diğer bazı mevzilerde hadis-i riv etmiştir. Ne demek mevzi ya? Savaş mevzisi mi? Mevzi yer demek. Evet, Hı. denilmekte aynasını evet bir taksim 182 birinci 182 tip arakında Ebu Zura Herem bin Amr bin Cerir bin Abdullah diye tespit etmekte yukarıda Herem demişti zaten evet, Hulasa müellifi İmam Hazreci de Hulasa sayfa 389'da Ebu Zura bin Amir bin Cerir Bezeri'den Bezeri'nin adı herendir ya da bildirilenlerden biridir. İhtilaf edilmiş ama daha çok herem tercih edilmiş. Evet. Küferidir. Dedesinden ve Ebu Hureyre'den rivayeti vardır. Hı. Ayrıca Ebu Zer üzerinden Mürsel rivayeti vardır. Evet. Dedesi dediği, dedesi dediği Cerir bin Abdullah, babası dediği Amr. Babası Amr. Yukarıda diyor Ebu Züra İbni Amr. Babası Amr. Dedesi Cerir. Dedesinden de rivayeti var. Ebu Hureyre'den de rivayeti var. Evet. Kendisinden torunları Yahya ve Cerif. Ayrıca Talb bin Muavi'nin vardır. İmam Yahya bin Ma'in Sika olduğunu kabul etmiştir. Denilmekte ve iki torunun adı verilmektedir. Dokuzuncu Hicret Aslı'nın büyük hadis hafızları arasında mezhebinin salimleri tarafından diğerlerinin ramına büyük şöhrete ulaşan ve ulaş. Ne demek diğerlerinin rağmına? Diğerlerine rağmen. Heh. Evet. Eee... Büyük şöreden ve ulaştıran 32 cilt sahabe tabi ve ricailer hadis hakkında eser yazmış olan İmam Hafız İbn Haceril Askalani rahmetullahi. Ben pek ünlü eser olan Buhari Şerhi Fetul Bari cilt 14 sayfa 73'te kitabur rakaik babu keyfe kâne Ayşun. nebi. Ayşun nebi babında Ebu Zura'nın rivayet ettiği hadislerde kısaca Ebu Zura o Amr'ın oğlu o da Celil'in oğlu demekle itiniyor. Babasının adını bildirmiyor. Dedeleri Ankaralı bir Türkmen ailesi olan ve sonradan babası Gaziantep'te doğup büyüyerek şehrin kadısı olan Ahmet'in oğlu Bedrettin Mahmud'un ayni Buhari Şerri Umdetül Kari Cilt 10 sayfa 613'te bu Zura'nın adı Herem olduğunu tespit etmekte. Ya çünkü. bak sana ne güzel bilgi verdi. İmam ayni nereliymiş bak gördün mü? Ha, Türk olunca... Neredeyse şeceresini koydu ortaya değil mi? Ha. Ne dedi? Ee, Ankaralı bir Türkmen ailesi olan. Ankaralı bir Türkmen ailesi aynı. O var işte Buhari'yi alırken çokça müracaat ediyorduk ona. Türk Kari değil mi? Nermiş oradan ne yapmış? Gaziantep'e göçmüş gitmişler. Orada büyüyüp kadı olmuş. Ha. Acaba Antep'te hiç aynı diye bir cadde sokak var mı? Merak ediyorum bir Google'a girip bakmak lazım. Yani vardır belki koymuşlardır. Yani Antepli hemşerin evet ne yapmış burada bilgi vermiş bakın topluca cilt numaraları sayfa numaraları vermemiş tek tek burada ne yapmış bize vermiş evet devam edelim yukarıda Ebu Hureyre şöyle demiş yani Ebu Hureyre ki çok aldık değil mi Radiyallahu Abdurrahman İbni Sahreddevsi El Yemani çokça aldığımız için zikretmiyoruz evet evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün halk arasında çıkmıştı. O sırada ona bir adam gelerek "Ya Resulullah iman nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya ve peygamberine bir de son dinine inanmandır." buyurdu. Adam "Ya Resulullah İslam nedir?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İslam Allah'a ibadet etmen. Ona hiçbir şeyi şerik koşmaman." Fars namazı ikame etmen, farz olan zekatı vermem ve Ramazan'ı tutmamları duyurdu. Adam... Hazreti Ömer rivayetinde önce İslam'ı sordu, sonra imanı sordu değil mi? Evet. Önce İslam'ı sordu, sonra imanı sordu. Evet. Öyle miydi? Evet öyle. Evet. İslam, iman, ihsan. Burada iman, İslam, ihsan. Öyle mi? Burada İslam'ı önce sordu. Burada imanı önce sordu sonra İslam sonra ihsan Hazreti Ömer rivayetinde İslam. He, he, İslam iman ihsan evet yani işte takdim tehir var evet devam et adam ya Resulallah ihsan nedir diye sordu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu gör, görüyormuşsun gibi ibadetmendir çünkü sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir ama ben sana onun alametlerini söyleyeyim. Ne zaman cariye kendi sahibini doğurursa ki almıştır cariyenin kendi sahibini doğurması ne demek? Evet. İşte bu kıyamet alametlerindendir. Ne zaman çıplak, yalın ayak takımı insanlara baş olursa bu bu da onun alametlerindendir. Ne zaman kuzu, oğlak çobanları yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarış ederlerse işte bu da onun alametlerindendir. Kıyametin ne zaman kopacağı, Allah kopacağı. Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş gayip şeyde dahildir buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet okudu. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek şüphesiz ki Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı, olanları o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir kimse de nerede öleceğini bilemez. Muhakkak Allah hakkıyla bilen ve haberdar olandır. Ebu Hur öyle demiş ki Sonra o adam dönüp gitti. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adam bana geri çevirin dedi. Bunun üzerine aslap geri çevirmeye kalktılar. Fakat hiçbir şey göremediler. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cibrildir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurdular. Evet. Böylece ne yaptık? Hazreti Ebû Hurey'in hadisinin metninde okumuş olduk Allah'a. Yani şimdi bakalım şarih ne diyor? Evet açalım. Evet. Hadis-i şerifte Allah'a kavuşmaya, imanla dirilmeye iman bir arada zikredilmiştir. Allah'a kavuşmaya imanla dirilmeye iman. Evet. Bir arada zikredilmiş. Neden? Bundan muradın ne olduğu ulema arasında ihtilaflıdır. Bazılarına göre Allah'a kavuşmak, ahirete göçmekle olur. Dirilmek ondan sonradır. O kıyamette olacaktır. Diğer bazılarına göre Allah'a kavuşmak dedikten sonra hesap verirken olacaktır. Ancak Nebevi'nin beyanına göre bu kavuşmadan murat Allah'ı Zülcelal Zülcelal'i görmek değildir. değildir. Çünkü hiçbir kimse Allah'a göreceğini yüzde yüz kestiremez. Onu görmek müminlere mahsustur. İnsan son nefeste imanlı kurtarıp kurtarmayacağını bilemez. Dirilmenin son diye vasıflanması vasıplan, bazılarına göre beyan ve izahtan mübalağa ve bu meselenin son derece mühim olduğunu göstermek içindir. Bir takım ulemaya göre ise dünyaya gelmek birinci defa dirilmek, mahşere gitmek için dirilmek de ikinci defa dirilmektir. Son dirilme son dirilme diye kayıtlanması bundan evet, Şimdi ne diyordu Metin'de? Allah'a, Allah'ın meleklerine kitabına Allah'a kavuşmaya ve peygamberlerine bakın kavuşma kelimesi Ömer rivayetinde bu geçmedi değil mi? Bir de son dirilmeye imandır. İnanmandır. Son dirilme kelimesi geçti. Orada ne demişti? Ahiret günü demişti. Değil mi? Heh. Şimdi burada bunu ne yapıyor? Açıklandırıyor. Yani ne demek diyor e, Allah'a kavuşma ne demek? Dirilme. Allah'a kavuşmaya iman ne demek? Yine dirilmeye iman ne demek? Son paragraf hemen hemen bunu bize ne yapıyor? Açıklıyor. Ha, dirilmeden kasıt son diye vasıflandırılması nedir? İlk ve son dirilme. İlk dirilme insanın doğması. Allah ne yapıyor? Bir ana babadan doğuruyor. Son dirilme öldükten sonra yeniden ne yapması onu? Diriltmesi değil mi? Ha, bu olabilir diyor. Peki Allah'a kavuşma ne demek? Ne demek Allah'a kavuşma? Heh, heh. Yani iki kavil vardır diyor. Bazılarına göre Allah'a kavuşmak ahirete göçmekle olur. Yani adam ahirete göçtü, Allah'a kavuştu. Dirilme de ondan sonra olur. Heh. Ama nasıl Allah'a kavuştu? Heh. Bazılarına göre de tam tersi. Nasıl oluyor? Allah'a kavuşmak dirildikten sonra. Yani önce dirilirsin sonra Allah'a kavuşursun. Yalnız İmam Nevi diyor ki burada... Ee, kasıt Allah'a görmek değil. Çünkü hiç kimse %100 Allah'a göreceğini ne yapamaz? Kestiremez. Çünkü bu sadece müminlere hastır. Çünkü müminlere hastır. Son anda da kimin kimin, hangi imanla gideceğini kimse ne yapamaz? Kestiremez diyor. Evet. Devam edelim. İslam, Allah'a ibadet etmen, ona hiçbir şeyi şerif koşmama ilah cümlesi hadisin birinci tarikindeki tarifin mana itibariyle hakkıdır. Evet. Yani birinci tarikindeki dediği ne? Ömer tarikindekinin mana ile rivayeti. Mana ile rivayeti. Heh, Hazreti Ömer'in tarikine bakarsak orada bunu ne yapacağız? Göreceğiz değil mi? Ne diyordu 107 sayfada? 107 oğlu sayfada. Evet. Allah'tan başka ilah olmadığına. Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etme. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onun neyi? Rasulü. Burada Allah'a ibadet etmeyen ona hiçbir şeyi şirk koşmama. E ne demek? Yani Muhammed'in yani peygamberliğini tasdik yok mu? Var. Mana ile itibarıyla. çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmeyen Allah şirk koşmuştur. Koyduğu hukukta kuralda şirk koşmuştur onda. Evet devam edelim. İbadet tevazuyla yapılan taat Allah'a ibadet etmen diyor ya. Tevazuyla boyun eğeme. Boyun eğeceksin. Burada tevazu derken çok mütevazi adam diyoruz. O anlamda tevazu değil bu. Boyun eğeme. Teslimiyet. inkiyat, Evet. Hudu. Haşyet. Evet. Devam. Bir ihtimale göre buradan, burada ondan Murat Allah'ı bilmek ve birliğini ikrardır. Yani Allah'ı bilmek. Marifetullah Allah'ı birlemek tevhidullah peki yeter mi marifetullah tevhidullah eğer gerçek tevhidse yeter tevhid gerçekse yani tevhid dediğimizde işin içinde ruhiyet uluiyet isim sıfat varsa ama sadece Allah birdir birdir deyip tevhidin he, gereği hiçbir şey yapmamak insanı neye sokar zora sokar imanı tehlikeye sokar Evet, devam edelim. Bu takdirde namaz, zekat ve orucu onun üzerine atfetmek, bunları da İslam'ın tarifine almak içindir. Evet. Çünkü namaz, zekat, oruç ve emsal henüz ibadete dahil değildir. Değildiler. İbadet namına yalnız bu üçünün zikredilmesi İslam'ının, İslam'ın erkanı ve en büyük şaiiri oldukları içindir. Sayı ibadetler bunlara mülhaktır. Arada hiç şey yok, fark yok. Yani bir insan marifetullahı, he tevhidullah'a ikrar etse bunu iman içine sokabilirsin Allah'a imanın içindendir bu e peki namaz kılmayacak mı oruç tutmayacak mı zekat vermeyecek mi hacca gitmeyecek mi e bu da İslam'ın şartıdır He, ne demek bu yani bunu birbirinden ayıramazsınız hatırlıyor musun ilk dersinde demiştik imanla İslam bir mi değil mi ama hep ne diyorduk He, bir adamı müslüman deyince mümin olduğunu anlarsın mümin deyince müslüman olduğunu anlarsın değil mi Ha, namaz kılanlar oruç tutanlar zekat verenler Allah'a ve Resulüne imanla mükellef değiller mi? mükellefler Allah ve Resulüne iman edenler namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermekle mükellef değiller mi? Ha. ey iman edenler namaz kılın dediği zaman ayet, oruç tutmayın mı demektir bu? ey iman edenler Allah'a iman edin dediği zaman Allah, Kur'an'da yani ha oruç tutmayın namaz kılmayın mı demektir bu hepsi bir kaide ne tekse toparlar iki ayrıysa ayırır burada onu demek istiyor he, nedir diyor ibadet işte Allah'a taat bunun içine iman da girer amel de girer zaten ne demiş Allah'a ibadet etmen ona hiçbir şeye şirk koşmaman ne demek Allah'a ibadet etme? Ne demek? Neyi kastediyor? Bak burada öyle bir lafız var ki Allah iman etmendir demiyor bak. Allah'a ve Resulüne iman etmendir demiyor. Allah'a ibadet etmendir ve ona hiçbir şey şirk koşmamandır. Demek ki arkadaşlar ibadet kelimesiyle özellikle imanı kastediyor. Çünkü niye? Zıttı var. Bir şeye şirk koşmamandır. Namazda şirk olmaz o anlamda. Ha, o halde demek ki ibadet imandır. İbadet nedir? İmandır. O halde demek ki amel imandan bir cüzdür. Bakın görüyor musunuz? Lafızda hikmet ve Sonra nedir? İbadet. Hep ne diyoruz? İbadeti kulluk diye tercüme etmemek lazım. Çünkü ibadetin iki boyutu var. Burada o var. Bir iman boyutu, iki amel boyutu. İbadetin iki boyutu var. Bir iman boyutu, iki amel boyutu. İman boyutu kulluk. İbadet boyutu amel. Vabudullah ve la tuşriku bihi şey'a Allah'a ibadet edin hiçbir şey şirk koşmayın. Şöyle denmez. Allah'a kulluk edin hiçbir şey şirk koşmayın. Yanlış. Çünkü niye? Allah'a ibadet sadece iman değildir çünkü. Nedir aynı zamanda? o imanın gereğidir. Onun için eskiler ibadet demiş bak. Ne demiş eskiler? İbadet demiş. Hiç kulluk kelimesini falan kullanmamışlar. İbadet. Allah'a ibadet et. Ne demek Allah'a ibadet et? Yani he, şirk koşup namaz kılma mı? Hayır. He. Ha. Allah'a ibadet et. iman et namaz kılma mı? Hayır. Hepsi. Nan hepsi Allah'a ibadet. He. Bazıları vardır. Olmazsa olmazdır. O ayrı. Ama zaten he, nakizi var. Şirk koşmama. Bir adam dese ki ben ne yapmıyorum? Namaz kılmıyorum. Çünkü niye? Namaz kılmak zararlıdır. E şirk koşmuştur. Bir adam dese ki bir namaz kılmıyorum. Niye? E, namaz diye bir şey olamaz. Bu çağda, bu asırda namaz mı varmış? Böyle bir şeyi kabul etmiyorum dese yine şirk koşmuştur. Anladık değil mi? Yani meseleye bu boyutta bakmak lazım. Burada her rivayetin bize ifade ettiği bir anlam var. Evet. Diğer bir ihtimale göre bakın şimdi onu verecek. Diğer bir ihtimale göre ibadetten murat mutlak surette taatdir. Yani ne olursa olsun taat. Allah'a itaat her şey. İtaat edilen, itaat ettiğin her şey. Evet. Bu takdirde bütün İslami vazifeler ibadete dahildir. Namaz, zekat ve orucun ibadet üzerine atığı şeref ve meziyetlerine tembih için hassi am üzerine atıf kabul edilir. Özeli genele, evet. Kur'an-ı Kerim'de ve ehadis i bu nebeviyede bu bunun örneği çok. Nebeviyede. bunun örnekleri çoktur, evet. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allah'a ibadetten sonra ona hiçbir şeyi şerik koşmaman buyurması kâfirlerin ibadetini red içindir. Zira kafirler sureti zahirede Allah'a ibadet ederler. Ne demek sureti zahirede? Görünen surette haricen şeklen Allah'a ibadet ederler. Fakat, Fakat putları da ona ortak sayarlar. Yani, yani demek ki e, Ahmet Davutoğlu hocaya göre yani Edison şeyi buldu e, elektriği buldu ama yine de cennete evet. gidemedi değil mi? He, çünkü Allah'a iman ne var? Sureti zahirede var sureti batıne de yok. Evet. Devam. Namazın ikame'si bazılarına göre onun devam üzere kılmaktır. Ha, şimdi namazı kılmandır değil. Yani he, Arapçasına bakarsanız o ibareyi göreceksiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ne yapıyor arkadaşlar? Aynı ibareyle geçiyor. Burada he onu veriyor bize. Tu sala, salah. Tu saliye salah demiyor mesela. Ha, ne demek o namazı kılmak ikameyle ile kılmak onu veriyor burada ha, yani devam üzere kılmak hakkıyla kılmak evet devam diğer bazılarına göre ise murat onu gereği gibi kılmaktır gerektiği gibi, kılmak. gerektiği gibi kılmak yani iki manası olabilir diyor namazı kılmak bir namazı muhafaza etmen yani ne demek muhafaza etmen Devam etmen, Devam etmen, terk etmemen. Diğeri bazı tercümelerde dost doğru kılman. Yani ne demek dost doğru kılman? Tadil, Tadili erkanı, bütün şartına, rüklüne, erkanına, farzına, işte sünnetine, müstabatına uyarak kılmandır. Bunu da demişler. Evet. Devam. Zaten. Zaten ikame doğrultmak, dikmek manasına gelir. Namazı doğrultmak veya dikmek ise tadil ve erkanına riayet etmek hikaye reyat ederek kılmakla olur. Namaz hakkında kullanılan mektube ile zekat hakkında kullanılan mefruza kelimeleri müterad müteradif dediler. Eşteş. Ne diyor? Müteradif. Bakın ne diyordu? Ve tu kime salatel mektubete ve tu eddi zekatel mefruzata. İkisi de farz demek. Yazılı. Evet. Devam et. Eşteş. Evet. İkisi de farz olan manasına gelir. Aynı lafzı tekrar hoş karşılanmadığı için Müteradifi kullanılmıştır. Yani, evet. Bir de şeriat örfü, Tekrar olmasın diye. Bir de şeriat örfü adetinde namaz hakkında daima kitap ve mektube zekat hakkında ise mefruza kelimelerin kullanılığına gelmiştir. Evet. Zekat hakkında mefruza veya farz kelimelerin kullanılması onda birçok takdirler bulunduğundandır. Hadis-i şeriften namazda zekat farz kaydıyla zikredildiğine göre nafileler imanın müsemmasına dahil olmazlar. Namafi -ma bu meselenin ihtilafı olduğu söylenir. Yani, yani nafileler imanın müsemmasına dahil değil ama farzlar dahil demek istiyor. Ne demek imanın müsemmasına? İmanın kapsamına. Evet. Devam. Ramazan'da Murat bu ayda uğraş tutmaktır. Hadisin bu cümlesi Cumhur ulemaya delildir. Çünkü onlara göre Ramazan için yalnız... Ramazan demekte hiçbir kerahat yoktur. Evet, Ramazan ayı için sadece Ramazan deme. Yani Şehri Ramazan değil de Ramadan. Yani Ramazan deme. Hiçbir kerahat yok. İlla ay demeye gerek yok. Evet, devam edelim. Bazıları bunu mekruk görüşlere ve Ramazan ayı denilmesini uzunluğu addetmişlerdir. Hı. Mesela inşallah delilleriyle birlikte oruç bahsinde görülecektir. Mesela inşallah delilleriyle birlikte oruç bahsinde görülecektir. Şimdi her birinin delili var şehr Ramazan'ı, ramazanellevi unzile fihil Kur'an diyor mesela Heh. Femen şeyde minkumuş şehre fel yasub diyor Kur'an-ı Kerim'de Ramazan şehirle birlikte kullanılmış bazen şehir denmiş sadece ay denmiş bazen Ramazan ayı denmiş değil mi? Heh. Ama burada hadise baktığında ve tesuma ramazan ediyor Ramazanı oruçla geçirmen ve tesuma şehre ramazan demiyor yani bir kısmı sadece Ramazan demek nedir? Cahizdir, hiçbir kerahat yoktur demiş. Bir kısmı demiş ki sadece Ramazan dememek lazım. Ramazan ayı demek lazım. Bunu diyor Sıyan bahsi. Yani oruçlarla alakalı o hadislere ele aldığımızda ne yapacağız? Zikredeceğiz. Hulasa birini diyenin Kur'an'dan delili var. Diyenin diyenin nereden delili var? Hadisten delili var. Bu çok da ne önemli bir mesele değil. Daha önceden de zaten Hazreti Ömer hadisinde de buna ne yapmıştı? Temas etmişti. Evet devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada haccini için zikretmediği dahil ileride görülecektir. Burada haç yok. Hazreti Ömer rivayetinde var. Burada yok. İleride gelecek rivayetler orada zikredeceğiz diyor. Devam edelim. Bir hadis burada olduğu gibi iki tarikten rivayet edilir de rivayetler arasında birbirine münafat ve zıddı görülürse yapılacak iş münasip bir şekilde onların arasında bulmaktır. Bir hadis burada olduğu gibi İki tarikten rivayet edilir de yani bir Ömer tarikinden gelmiş bir de Ebu Hureyre tarikinden gelmiş her ikisi arasında birbirine münafat aykırılık ve zıddiyet zıtlık görülürse yapılacak iş münasip uygun bir şekilde onların arasını bulmak, cem etmektir arasını bulmaya gayret etmek devam edelim burada da zahiren bir münafak göze çatmaktadır Şuradaki... burada da Zahiren iki rivayet arasında bir aykırılık göze çarpıyor. Neymiş o? Birinci rivayette kıyamet alametlerini soran Cibril Aleyhisselam'dır. İkincisinde ise <gülüyor> bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiç sorulmadan söylemiştir. Evet. Birincide kıyametin alametlerini soran kim? Önce kıyametinin vaktini Hı. soruyor. Peygamber Aleyhisselatü Aleyhisselam bu konuda kendisine soru sorulan sorandan daha malumat değildir. Malum Maluma sahibi değildir diyor. He. Daha sonra... Ne yapıyor? Cibril soruyor, değil mi? Kıyamet alametlerini. O zaman diyor bana kıyamet alametlerinden haber ver. İkinci rivayette ise he, Cibril kıyametin saatini soruyor, ama alametleri bizzat Peygamber Efendimiz o sormadan ne yapıyor Aleyhisselam? Açıklıyor. He, evet. İkincisinde ise bunlara Peygamber sallallahu aleyhi sallam hiç sorulmadan söylemiştir. İki rivayetin arasını bulmak için deriz ki Cibril Aleyhisselam sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sana onun alametlerini söyleyeyim demiştir. Evet. Ama birinci rivayette sual zikredilmemiş. İkinci sual, ikinci de sual tekrarlamaya lüzum görülmeden yalnız cevap rivayet olunmuştur. Evet. Yani ikinci de tasarruf var Ebu Re rivayetinde. Yani zaten soranın cibril olduğu belli yani. Durup dururken niye söylesin gibilerinden. Tekrar edilmemiş. Evet. Hadiste geçen eşrat kelimesi... Şişt şaratın cemi olup alametler manasındadır. Kesuratus saa yani alamat evet. Bazıları eşrat kıyamet alametlerinin mukaddimeleridir. Ne Eş... demek kıyamet alametlerinin mukaddimeleri o alametlerin Hı. öncesinden gelen ney? Ha haberciler öncüler. Hani yemeğin öncesinde çorba var ya. Evet ha, evet, ha. ha. Bir takımları kıyametin küçük alametleri olduğunu söylemişlerdir. Bu manaların hepsi birbirine yakın birbirine evet. yakındır. Behim koyun ve keçi yavruları demektir. Bazılarına göre yalnız koyun yavrusu diğer bazılarına göre yalnız keçi yavrusudur. Hatta her hayvanın iki aylık doğan yavrusuna behim denildiği rivayet. Yani değil. sadece koyun ve keçi değil. Evet. Müfredi behmedir. Buhari'nin rivayetinde bu kelime bühüm diye zapt edilmiştir. Yani dammeyle. Evet. Bu takdirde müfredi <gülüyor> behim gelir ki eğer bühümse çoğulu Behimdir. Neyi? Tekili. Ha. Eğer çoğulu behemse tekili behmedir. Behmetun behmun behimin buhmun. Evet. Hı. Evet. Behim gelir ki kara manasındadır. Hatta böyle göre ise büm meçhul demektir. Sonra aynı kelimenin mimi hem keseyle hem de zamme harekeyle rivayet olunmuştur. ile harekelendiğine göre kelime üst tarafındaki ibinin sıfatı olur ve kara develer manasına gelir. Zammeye okunursa dianın sıfatı olur ki kara çobanlar demektir. Bazen ayrı bu kelimeyi çobanlara sıfat yapmak onların yoksulluğundan kinayidir. Yani hatta, kara çoban yani yoksul, sefil. Hı. Hatta bununla bütün Arapların kastedilmiş olmayısı ihtimalinden bahsedenler de vardır. Çünkü Arapların renkleri ekseriyetle esmerdir. Evet. Yani daha çok bedeviler kastediliyor devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu ayet Şura'yı sure Lokman'ın sonundadır. Şimdi tabii bu Behimle alakalı geçen yeri ne yapacağız? Bakacağız ki tam ne demek istediğini acaba ne zaman ne diyor ki? Ne diyor? Ne zaman kuzu, oğlak çobanları yüksek bina yapmakla birbirleriyle yarış ederlerse işte bu da onun alametlerindendir. Evet. Görüyorsunuz değil mi? He orada geçiyor bu kelime ne zaman kuzu ha, oğlak çobanları ha, yani keçi yüksek bina yapmakla ha, yani burada genel itibariyle fakir insanları yüksek binaya yani biz buna şunu diyebiliriz dağdan gelmiş adam yırtık elbisesiyle tamam mı ortaya da amelen hiçbir şey koymamış ne demek amelen hiçbir şey koymamış bir eğitim yok bir şey koymamış bir ticaret yok doğru dürüst, bir şey koymamış bir iş yok doğru dürüst, bir şey koymamış bir fabrika yok doğru dürüst, bir şey koymamış adam 3 ayda 5 ayda ne yapmış 3 tane 4 tane center'ın sahibi olmuş e bugün de öyle bakın bugün de öyle ha, geçen ders örnek verdik işte okuyorsun ne diyorsun eğiliyorsun çalışıyorsun o kadar gayret sarf ediyorsun ha, adam hiçbir şey yapmıyor topa bir güzel vuruyor ne yapıyor başbakanın hayalinde göremeyeceği, hayalinde göremeyeceği parayı alıyor. Yani bunlar hep kıyamet alametler. Yani burada iki vurgu var. Sadece yüksek bina yapma değil. Yüksek bina yapma kıyamet alameti de o yüksek bina yapana hani bazen deriz ya bu binaları hangi parayla yapıyorlar? Bu paraları nasıl buluyorlar? Sadece yüksek binaya vurgu yok. Yapana da vurgu var. Yani kıyamet alameti işte bunun. Hak edilmemiş e, Hak edilmemiş işte. Hak edilmemiş kazanç Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu ayet sure-i sonundadır. Bu ayete edilen beş şey, beş şeyi Allah'tan başka bilecek şey yoktur. Bunlara nuvayyabat Hams derler. Meskul beş şey, bir kıyameti ne zaman kopacağı, iki yağmur ne zaman yağacağı, üç hamilelerin ne doğuracağı, 4 yarın ne kazanacağı 5 kimin nerede öleceği meselesidir. Bu vakta Ebubekir İbnü'l Arabi İbnü'l Arabi şunları söylemişti. Evet, Ebubekir İbnü'l Arabi. Arzatu'l Ahveri gibi kitabı olan, kitapları olan, Ahkamu'l Kur'an gibi kitapları olan. Evet, Maliki bir alim. Evet. Hiçbir kimse bu mehyebatın birini bildiğini iddia edemez. Bir kimse yarın yağmur yağacak, yahut yarın şu olacak derse kafir olur. Tabi yani yani bunu teykiden söylerse kafir olur yoksa hava durumuna göre yağmur yağmur yağ yarın yağmur yağacakmış ha. ihtimale binaen konuşursa olmadı ama yağmur yağacak yarın kesin arkadaşım yani derse o kafir olur yani dikkat etmek lazım tabi bazen galiba yağmur yağacak yarın demek ona girmez yani ne demek kesinleştirmemek Allah bilir. evet kesinleştirmemek. Yani yarın yağmur ihtimali yağmur yarın, yarın yağmur yağma ihtimali var. Sanki yarın yağmur yağacak. Galiba yağmur yağacak yarın. Demek buna girmez. Yarın yağmur yağacak yani kesin olarak bunu size söylüyorum derse kafir olur. Evet. Böyle ki yağmur meselesinde bir emare istat etsin. Çünkü Allahu Teala bunlardan kıyametten maada hiçbirine emare halk etmemiştir. Evet. yani velev ki diyor yağmur meselesinde bir emareye istinad etsin yani ne demek velev ki yani bir, bir ihtimal yani mesela bulut neden diyor çünkü diyor kıyametten maada yani gayrında hiç önceliği yok yani öncesinde gelecek bir emarayı Allah zikretmemişti hani peygamber aleyhissalatü vesselam kıyametin alamet mehdi çıktı ilk büyük alamet kıyamet kopacak değil mi E? O halde kıyamet kopacak desa adam, bir problem yok. Heh, i̇yi de, yani e, bu görüşü çok makbul bir görüş mü? Yani hiç bir emare, yani bir emareye bina en bile. Hayır, biz diyor buluttan yağmur indiriz diyor Allah Azze ve Celle. Her şey MARE. Rüzgarları, rüzgarları, rüzgarları müjdeci gönder. Rüzgarları müjdeci gönderiz diyor. Yani bu tevhidi Hakkal ma'na ne yapma? Yaşatma namına söylenmiş bir söz. Hani Hazreti Ömer'in o ağacı kestirmesiyle alakalı. Şimdi kestirmeseydi ibadet etmeyen de olabilirdi. Ama ibadet etme ihtimali de var. Seddi Zeria, Harama giden yolu kapayım, keseyim. Anladın? Burada da hani bu yolu açmamak lazım. Yoksa elbette ki biz buluttan yağmur indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Yani yağmur yine ne yaptık diyor rüzgarı müjdeleyici gönderdik peygamber efendimiz aleyhissalatü her bir bulut görse ne yaparmış evine girmiş, ha? Evi girmiş. namaz kılarmış yeri geldiğinde karaysa Allah'a sığınırmış değil mi ya hayır ya müjdeleyicisidir dermiş burada kastettiği o anlam değil yoksa ya işte yağmura binaen yani hava yağabilir desa adam kafir olur demek istemiyordur diyelim yani yoksa ona hamledilmez evet devam edelim Rahimde ne olduğunu bilirim iddiasından bulunmak da böyledir. Ya eski kadınlar mesela şeklinden bakarmış falan. Erkek kadın dermiş. He, bu o kafir değildir. Yani o anlamda değil. Tecrübeye binaen. yani ne demek? Yani yemin ediyorum ki erkek doğuracak demiyor yani. İhtimal. İhtimal. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet mesela. Nerede ki? Kadın doğumcular güme gidiyor mu Yani yani ilk 2 ayda 3 ayda herhalde bir şey söyleyemiyorlar değil mi? Dördüncü e, aydan sonra söyleyebiliyorlar. Evet. evet. E, yani ultrason falan gitmez. Bu ona girmez. Bu ona girmez. Bir emaresi var. Evet. Evet, Bir emaresi var çünkü onun. Görüyor yani. Evet. Şimdi e, rahme döl düştü, döllendi. Erkek mi kadın mı? Hadi bil bakalım. Yani bunu bilmek mümkün değil. Ama beşinci ayda gitmiş, ultrasonla bakmış. E, erkekse işte uzvunu görmüş. Yani elbette bu ona girmez. Bunu ona sokamayız. Ama eski asırlara göre tabii bugünün bu olayı mucize. Yani bundan bin yıl öncesinde şu günkü bu hadise mucize. Ha, şu iPhone'da Musa ile aşağıda bir şey yani sabi hayatta olsaydı herhalde kafayı yerdi. Ya çünkü farklı. İşte uçak yukarıda işte derilerin şeye sen söyle eee Tirene ne demesi? Ha, demir at demesi gibi bir şey yani. Yani zamanla bazı şeyler ne yapabiliyor? Ortaya çıkabiliyor. Burada allah Alem kastedilen yani rahme düştüğünde ona ruh kadar kadarki olayda ha, ne olduğunu tespit edememe. Yoksa yani yağmurun ha, e, bulut tarafından e, yağması. Evet, yağması bir ihtimalle. Bulut gelir yağmur ya da bilir ama bu bir ihtimal. Yoksa yani kıyametin alametleri var, yağmurun alametleri yok demek doğru değil. Var. Evet, devam edelim. Meğer bu hususta tecrübeye isnat eyleye. Mesela doktor... Yani bak tecrübeye bile isnat eylese kafir olur diyor. Yani bu dediğim gibi ya o babı kapama. Yani yoksa o anlam değil, evet. Eğer ağırlık sağ tarafta ise yahut memelerin uçları siyah ise çocuk erkektir, aksi kız doğar demiş olan ama... Yarın güneş tutulacak demek bu kabilden değildir. Zira güneşin tutulması hesapla bilinir. Bununla beraber <gülüyor> avam tabakasına şüphe getireceği için ulemamız böyle tabirleri böyle, te, böyle böyleleri durur, te böyle dövülür yani. Şimdi yani güneş doğacağı hesapla bilinir ama İbnül Arabi'nin e, e, yaşadığı döneme göre hesapla bilinir. İbnül Arabi'den bin yıl önce hesapla bilinebiliyor muydu acaba? 400 yıl önce 500 yıl önce bilinebiliyor muydu? Bak hesapla biliniyor. E bugün de hesapla bilinmiyorsa da daha bariz biliniyor biliniyor. Neyle biliniyor? Ultrasonla biliniyor. He. Yani e, burada da bir illet var. Tabii yaşadığı döneme bakmak lazım ama yani ayetin zahirine ne kadar bağlılar? Evet. Ayetin zahirine ne kadar bağlılar? Evet oku son cümleyi. Hasılı ilim ve tecrübeye dayanan tahminler, tahminlere Yabatı, bilme hükmü verilen Tabi bu cümle ama şeyin, Ahmet Davutoğlu'nun cümlesi. Yani İbn-i Arabi'nin cümlesi değil. Evet. Bu Ahmet Davutoğlu, hocanın cümlesi. Evet. Ee, diğer üç rivayeti inşallah, iki tane, üç rivayeti, önümüzdeki derse bırakalım arkadaşlar. Evet, şimdilik o kadar yeter. Evet. Subhane ki Allahümme ve bihamdiki eşhedönü la ilente estağfurüke ve tuğbiley.